öğrendik. çok ismini öğrendik. dersimizin başında dedi ki allah Teala kullarından mümin kullarından tevhidin üç kısmını da gerçekleştirmelerini istiyor. Ancak mükemmelin bir kısmı var ki bütün kullar tarafından kabul edilen bir tevhid kısmı. O da biliyorsunuz zulububiyet tevhidi. allah Teala kullarına kendisinin yarattığını ...dünyayı kendisinin yarattığı ve... <gülüyor> ...yeryüzünü kendisinin yönettiğini... ...yağmuru onun gönderdiğini... ...kabul ettirmiş... ...ve insanların çoğu da bunu zaten ne yapmış... Arkadaşlar? ...kabul etmiş... ...problemin yaşanmadığı... ...yani problemin yaşanmadığı... ...diyebileceğimiz... ...tehid kısmının... ...üç kısmından tek olan kısmı... ...nedir... ...bu kısmı... ...yani hiçbir ümmette... ...genel manada... Bazı istisnalar hariç, aleyhisselam, bazı istisnalar hariç, bazı kişiler hariç, çağlar boyunca, tarihler boyunca, allah Teala'nın yaratıcı olduğunu, bizleri yarattığını, bizlere hazırlık verdiğini, yer çekip çeviren olduğunu, insan olmamış, olmamış. Hepsi bunu ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmişler. İşte bizim Peygamber aleykümselam'ın gönderilmiş olduğu topluluk, insanlara tebliğ yapmakla sorumlu olduğu, o topluluk, tabi tevhidin bu kısmı ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Yani hiçbir zaman Peygamber Aleyhisselatü gelip Ya sen ne diyorsun kardeşim? Olur mu öyle şey? Allah, Allah dediğin şeyi biz mi yarattı? Öyle bir şey var mı? Yeri göğü Allah mı yarattı? Bunu nereden söylüyorsun? Biz atalarımızdan bunu duymadık? Demediler. Çünkü onlar atalarından da duydular ve de kabul ediyorlardı ki onları yaratanın, yeryüzünü yaratanın, yeryüzünü idare edenin güneş Ay'ı onların hizmetine sunan Allah olduğunu Rab olduğunu onlarla anlıyordu, kabul edip biliyorlar. Hiçbirinin bu manada, bu konuda, Peygamber'e bir itirazı hiçbir zaman Allah Allah. olmadı. ki Peygamber aleyhissalâsı Vesselam'la seçişmeye girdikleri, tartışmaya girdikleri, inkar ettikleri, onu yalancılıkla, şairlikle, delilikle, mecnunlukla suçladıkları bir konu vardı. O da neydi arkadaşlar? Uluhiyet Ulu Tehidi. Yani, Allah'la birlikte ibadet ettikleri, kendilerini Allah'a yakınlaştırmak için aracı koydu koydukları şeyleri inkar edilmesine ne yapamıyordu Mekkeli müşrikler? Katlanamıyordu, o. dayanamıyordu. Sabredemiyorlardı buna. Hatta bunu apaçık bir şekilde dilleriyle ifade edip söylüyorlardı. Ne diyorlardı? Ece'alel aliheten ilahen vaheden Ya bu adam bütün, yabancı, bütün farklı farklı olan ilahları işte haftalıklarında şifa ilah şefaat Allah katında bize şey, şefaatini umduğumuz ilahları tek bir ilaha mı indiriyor. Eca alal alete ilahan vahiden. Bu la şey un uzar. Nese va gaz durum. Ne ilginç bir durum. Yani gelen atalarından görmedikleri, atalarından duymadıkları şeyin Allah'ın sadece ibadete layık olarak tek ilah olduğunu neydi? Duymamaları. Buna inanıyorlardı. Tek sonra buydu buyurdu. Sorularda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 yorulmazsak o manaya geldiğini söylesek bu, bu manaya Mekkeli müşrikler kabul ettileriz. için onlar ne olurdu? Ne? Müslüman kabul edirlerdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam onlarla ne yapmazdı? Savaşmazdı, onlarla uğraşmazdı. Demek ki onları Müslüman yapmaya şey neydi? Allah-u ibadete layık olduğunu tek ilah olarak kabul etme konusunda neleri vardı? Şüpheleri vardı, inkarları vardı, küfürleri vardı. Açık bir şekilde bu Peygamber aleyhisselatü vesselam'a ne yapıyorlardı? Bile getiriyorlardı. Diyorlardı ki demiyorlardı onlar. Bu bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya indirdi. Ne şaşılacak bir durum demediler hepsini. Şey. Ne dediler? Bu Bütün ibadet olunan, kendisine duayla, korkuyla, medetle, ricayla, umutla yönelilen her şeyi neye indirdi? Bire indirdi diyerek Peygamber aleyhisselatü vesselamın arkasında dolaşarak yürüdüğü yollara diken de koydular. Sırtınlar üstüne namazdayken Dere işlenmesi de atlar. Hep bunların bütün döndüğü dolaştığı eksen sorun neydi? <gülüyor> Uluhiyet dedi. Bir türlü razı olmak istemiyorlardı. <gülüyor> yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekliliğine. Bir türlü kabul edemiyorlardı Şefaatin yalnızca Allah'tan istenmesi gerektiğini. Bir türlü kabul edemiyorlardı ellerini yalnızca Allah'a açmayı. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan ayrıldı. Medine'ye gitti. Medine'ye davetine devam etti. Ve bu davetinin en önemli tarafını teşkil etti. Uluhiyet değildi. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yalnızca ondan medet olma. Yalnızca ona korkma. Yalnızca ona tevekkül etme. Duayı yalnızca ona öğretme konusunda o kadar çok üzerinde durdu ki Aleyhisselatü Ölmeden önce söylediği tek sözler bile neydi? Bununla ilgiliydi. Ne dedi? Allah Yahudi ve Hristiyanlara <gülüyor> lanet etsin. Onlar ne yaptılar? <gülüyor> Peygamberlerinin <gülüyor> kabirlerini... Mescid edinmek Yani bu ne demek? Kabirleri mescid ne nereye götürüyor insanları? Nereye götürdü Yahudi ve Hristiyanları? Şirke, şirke. Nasıl bir şirke götürdü? Allah'ın Allah yaratıcı olduğunu, Allah'ın hızlık verici olduğunu İmkara mı götürdü Hristiyanları? Hayır, Hayır. neye götürdü? Allah beraber bunların da ibadet edilebileceği Konusunda itikat sahibi olmaya götürdü Dediler ki evet Allah var, inanıyoruz Ama bize olay ısınmışlar Nelerimiz var? Peygamberlerimiz var İlahlarımız var. Tamam mı? Bunlar aracılık. Allah'a daha da ne yapacağız? Yakınlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyadan giderken dahi ümmetine bıraktığı vasiyet diyebileceğimiz şey budur. Tevhid. Tevhidin hangi kısmı? <gülüyor> Uluhiyet kısmı. Hayatı boyunca bunu yaptı. Mesela ne diyor? Hadis-i yüzyılda. La tuzallu ila'l-kubur. Kaderlere doğru namaz <gülüyor> kılmayın. Veleki senin maksadın, niyetin, kastın, amacın Allah olsa Bile Namaz kılacak. karşısında kabir olduğu zaman orada namaz kılmak ne de sana cahil değil. Öyle, senin niyetini elen değil bu bu manada. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki bu hareket seni ya da başkasını neye sürükleyecek ilerde? Şirket. Şirket sürükleyecek. Diye. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam şirke duracak her vesileyi, her yolu ne yapmış bu manada? Kapatmış, kepmiş, muskabat ile al alakalı ne yapmış, boyuna takılan medet, umulan şeylerle alakalı. Demiş ki kim bunu da insanoğlundan, beni Adem'den bunlar bir tanesini seçerse köle azaltırmış gibi olur. Kabilelere insanlar göndermiş. Bırakın insanların boynuna takılan bir şeyi, hayvanların ki takılan şeyleri de yapmakla emretmiş insanlara. Çıkın. Söküp çıkarmakla emretmiş Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Şirk konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar hassas oldu? Niye bu kadar hassas arkadaşlar şirk konusunda? Çünkü şirk... Bugün insanın aklına gelebilecek en kötü günahtan daha da kötü bir günahtır çünkü. Allah'a ortak koşmak, insanın bugün kafasında tasavvur edebileceği en çirkin bir günahtan daha da çirkin bir günahtır. Çünkü allah Teala şirki yapmaz? Affetmez. İnna اللّٰهَ la يَغْفِرُ Allah ne yapmaz? Affetmez. En يُشْفُرَكَ بِهِ Kendisine şirk ortak koşulmayı. İnsan Allah'ın nerede, nelerde ortak koşabilir? Sadece bir tutun kaçıp, geçip, latın karşısına geçip, latın karşısına gidip, tecrübe ederek mi? Hayır. Hayır. Korkarak, umarak, severek, severek, severek güvenerek, güvenerek, tevekkül ederek, istedik. umut bağlayarak, isteyerek, yetiş diyerek, değil mi? Evet. Yetiş diye bilinecek tek bir ilah vardır o da, Allah-u Allah. Allah Teala'dır. Gücü yetmeyeceği bir şey var. Allah sadece Allah'ın gücü yeteceği bir konuda ne yapma onu? Allah'tan başkasına olarak yöneltmek. Bunlar neydi Kısımlarıdır. Yani sadece bedenle feyze olarak bedenle feyzeye sınırlı değildir. Bununla kısıtlı kalmamıştır. Kalbin şirki var. Değil mi? amel şirkler var, dilin şirki var. Dilin söz söylemesi, kalbin, bedenin... Adam kabre buradan kesiyorsa bu neyin şirki? Bedenin şirki. Bedenine ne yaptı bu? Şirk işledi. Diliyle ne yaptı? Yetiş falan dedi. Yetiş Abdülkadir Geylani dedi. Bu yaptı? Diliyle şirk şey. Çünkü bu, bu bir ibadet. Kalbiyle bir korku hissetti. Allah'tan korkması gereken, Allah'tan duyulması, Allah'a karşı duyulması gereken korkuyu gitti türbede yatan, tadıda yatan bir zattan ne başladı? Hissetmeye başladı, duymaya başladı. Bu neyle şirk işlemiş olmalı arkadaşlar? Kardeşim, Yani insanlar bugün şirk konusunda yani bu tevhidin uluiyet kısmı konusunda o kadar çok gerçek davranmışlar ki adamlara ya Allah'tan koş, koşma, işte şirke düşmeyelim şıkta takılmak lazım sen de bak, ya sen ne diyorsun kardeşim diyor. halbuki Allah'ın Kuran-ı Kerim'de birçok ayette Peygamber'e ne yapmış Şayet ortak koşarsan ne diyor peygamberi Allah-u Teala peygamberine لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ مَا وَلَكَسْعُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Senden öncekine vahyettik ki, ey Muhammed, bakın hitaba, Şayet ortak koşacak olursan, amellerini tıplırlarız, amellerini yapmış olduğun bütün ibadetlerini <gülüyor> boşa çıkarırsın. Yani bugün aynı sözü birisi de söyleyecek Müslümanlardan, ne derdiler? <gülüyor> ya siz de çok sertsiniz, kalptevsiniz, Müslümanlarla niye uğraşıyorsunuz? İnsanın <gülüyor> niyeti önemli gibi şeyler söylerler. <gülüyor> Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, bununla ilgili olarak,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 tevhidin bu kısmı önemli bir kısım. Hatta en önemli kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetini üzerine oturttuğu kısım. İnsanlarla mücadele ettiği kısım. Bu kısımdan dolayı, tevhidin uluhiyetinden, uluhiyet tevhidinden dolayı insanlara buna var dolayı yurdundan kovuldu. Babaların, atalarının yaşamış olduğu topraklardan çıkarıldı. Tamam. Tahiyette bunun için taşlandı. Ama bugün bakıyorsunuz ki birçok insan bu Kelime-i Tevhid'in manası için verilen, Kelime-i Tevhid için verilen bu mücadeleyi bir kenar koyup unutmuş, bırakın bu mücadeleyi yapmayı, insanlara bunu alırmayı, bundan daha iyi bir haber. Solduğun zaman, La İlahe İllallah demek onun manasını dahi, sen bilmiyorsun, Allah Allah. Yani bu böyle, bilgisayarlar görürken, şifre etmez ya, bir üçüncü üçüncü üç, yazarsın, bir şeyler yazarsın, bu Kelime-i Tevhid, yani böyle bir şey değil ki, söyledin girdin, öyle değil. Bu Kelime-i Tebih'in neleri var arkadaşlar? Evet, Önceli anlamı var. Yani Söylenmeden bir anlamı var, manası var. Bu manayı eğer insan bilirse, Aleyküm Selamu İnsan bu sözü söyleyip, manasını bilerek söylüyor. söylerse bu sözü ona ne eder? Fayda Yoksa, hani böyle vardır ya, bir yerlere girerken, gizli bölgelerye girerken, sana para parola sorarlar. Parola ne? İşte patete. Armut. armutun çekirdeği. Bunların hiçbir neyi yoktu aslında? Anlamı yoktu. Sadece oradan girmek için işte insanlar böyle düşünüyor sanki. Kelimeyi sayıyor. ya Söyledin tamam. Bitti. Devlete gireceğiz. Öyle yok. Bu kelime neyi var arkadaşlar? Bir manasını öğreneceğiz. Önce doğru manasını öğreneceğiz. Nedir onun doğru manası? La ilahe illallah'ın manası nedir? Depek Allah ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Olur mu? Olmaz. Olmaz. <gülüyor> Çünkü evet Allah'tan başka yaratıcı yok yani. Bu eksi de mi? Araba nedir desek, kalkıp desek ki araba teker dese ne olur? <gülüyor> Eksik olur. Değil Peki nedir arkadaşlar arkadaşına la illallah'ın manası? Allah'tan başka <gülüyor> ibadet layık ilah yoktur. Hiçbir ibadeti onun gibi hak eden başka bir yoktur. Bütün ibadetler, ibadet denilen her şey Allah. kime yöneltilmeli? Allah'a Allah yöneltilmeli. Tabi dediğim gibi ibadet kavramı da çok geniş bir kavram. <gülüyor> Allah Allah. Allah. İbadet kavramı böyle içeri geçebiliriz. İçeride o Şeriye şeyimiz ne gelecak? İbadet kavramı dediğimiz gibi ibadet kavramı bu manada sadece namazla, oruçla, zekatla sınırlı değil. Kalbin ibadetleri var, dilin ibadetleri var ve belerin, ağızların ibadetleri var. Bunların her biri kim için yapılmalı? Allah Teala için yapılmalı. Senin aslında dua ediyorsun. Kime rastlıyorsun bu duayı? Allah-u Allah Teala'ya dua etmeyi, doğru bir şekilde dua etmeyi bize kim öğretti arkadaşlar? Peygamber, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için duamızda, duaımızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğrettiyse ne yapmak zorundayız? Öyle dua etmek Şimdi bunu söyleyince önemli diyor ki, yani şimdi senin her ettiğin dua Peygamber'in yaptığı duayı günlüyor. Sen işte Allah'tan ev istiyorsun, arabaya istiyorsun. Peygamber zamanında arabam vardı diye anlamsız bir şey söylüyor. Bizim kastımız bu değil. Sen elbette duanı ne yapacaksın? Ne istiyorsan gönlümle onu isteyeceksin. Bizim kastımız da.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 Sıfır yani boş göndermekten Allah diyor hayal eder utanır. Böyle bir Rabbimiz var, ilahımız var, yaratıcımız var. İstediğini geri boş göndermeden hayal eden bir nabilimiz var. Biz hala ne yapmaya çalışıyoruz? Onun huzuruna çıkıp, ona dua etme konusunda çekingenlik gösteren hala araya derlerini ne yapmaya çalışıyoruz? Çok manya çalışıyoruz. Bu da neden kaynak oluyor? Hı. Bu kelimenin la ilahe illallah'ın manasını illemeden kaynak oluyor. Evet. Sayının üçüncü kısım arkadaşlar. İmanın ancak bu kısmın tamamlanmasıyla tamamlanacağı, kamil olacağı bir kısım, o da isim ve sıfatlar tekih ediyor. Yani Yüce Rabbimiz'in Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde, hadislerinde, genel manada, sünnetinde, Rabbimiz hakkında bize haber vermiş olduğu tüm isim ve sıfatları ne yapmak arkadaşlar? Kabul etmek, onlara o şekilde iman etmek.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 ona karşı kendini kontrol etmesi bir olur mu? Takvası bir olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Bu ümmetin selefi sahabeler, tabi, etba, tabi, namaza kalktıkları zaman, yedi namazlara kalktıkları zaman, gözyaşırıyorlar, ağlıyorlar, haramlardan uzak duruyorlar. Bu da, bu ümmetin sonradan gelen bu insanları, Rabbine karşı, yani ibadet etmeleriyle ki takvayı, arzuyu, isteği, günah işlerken dahi, aklına gelmiyor. Onun kontrol eden, takip eden bir Rabbinin olduğunu. Neden? Çünkü o zaman geçtikçe insanlar hayatlarından, itikadlarından, imanlarından Rab, yaratıcı ve bunun sıfatları olan birçok sıfatı ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Sanki Allah-u Teala ne böyle? Soyut. Yani olmayan, yani olmamaya yakın bir şey. Sanki böyle. Ne dünyada, ne, ne alemin içinde, ne sağda ne solda önünde, ne arkada gibi. Vasıflarla vasıflayarak Allah-u Teala'yı sorduğun bazı insanlara yani Allah'ın bir zatı var. Bu Yüce Rabbini nerede istiyorsun sen? Nasıl bir duygu var içinde? Ellerini açtığınız zaman yören, yören için nereye? Çünkü böyle bir soru hata. Böyle bir şey olur mu kardeşim diyor. Allah diyor <gülüyor> her yerde ama mekandan münezle. <gülüyor> ne demek Hem meren <gülüyor> Her yerde ama mekandan münezle. Doğru olan ne arkadaşlar? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği gibi onun peygamberi apaçık bir şekilde sünnetinde bize haber verdiği gibi Rabbimiz Arçının üstünde. Hı hı. Bakın. Şimdi yine bu derslere gelmeden önce veya bu derslere yeni gelen veya bu dersi dinlenen arkadaşlar için belki bu bir şey ifade etmeyebiliyor yine. Arçının üzerinde. Arç ne ki? Açıkları katılıyorsunuz. Gökyüzü yedi kattan oluşuyor dedik. Gökyüzü yedi kattan oluşuyor. Bunların azameti büyüklüğü 500 sene. Her birinin mesafesi 500 sene. O kadar Büyük. Şimdi yani insanın kapasitesinin gigabaytının diyelim ona, aşanlayacağı bir yere giriyoruz. Yolda çıkıyoruz, düşünün. Her 500 sene ya buradan ya duyarladığımca gene yeniden denlemeye başlıyorsun takla. 200 saat. Tamam. 500 sene her sefer kap. Sonra Allah Teala'nın kürsüsü var. Bu kürsü hakkında Allah Teala kuran -ı temin ediyor. Kerim'de "Ve fi'a kuşattı. Kursiyuhu <Sessizlik> Allah'ın kürsüsü." Yani her böyle 500 yıl Mesafe olan Semayı kuşatacak büyüklükte Olan ne var Rabbimizin? Kürsüsü var. Sonra Kürsüsü üzerinde ne var arkadaşlar? Su var. Ondan sonra Arş var. Arşın kürsü olan büyüklüğü diyor ki şey, Arşla diyor bir rivayette suyla arşı arasındaki Mesafe Her sema arasındaki mesafe gibidir. 500. Bir de öyle düşünün. Sonra ne diyor Aleyhisselatü Vesselam, Kürsü her yeri sarmış. Rabbimizin arşının kürsü olan büyüklüğü nasıl? Şöyle söyleyelim. Kürsünün, Allah-u Teala'nın <gülüyor> o her biri arasındaki yolculuğun birbirine ulaşabilmek için kat edilecek 500 sene mesafede olan o mesafe, büyüklüğündeki o semavatın, yedekatçığın kürsünün olan olan üstünlüğü arkadaşlar? Boş. boş bir arsa, boş bir çöle. Bırakılmış yuvarlak halkanın büyüklüğü zarar. Yani kürsü, Rabbimizin kürsüsü, boş bir arsaya bırakılmış halkaya olan o arsanın, o boş halkaya olan büyüklüğü kadar büyük. Yine düşünün. Sonra geliyoruz ve Arşı da Rabbimizin arşı. Bu arş ki, kürsüden, ki kürsü ki, yedi kat temayı atmış, kuşatmış ve yedi kat temaya göre boş bir araziye bırakılmış halka. Bu kadar büyük olma rağmen Rabbimizin arşı, Nasıl bir şey? Kürsü olan büyüklüğü nasıl? Boş bir arsaya bırakılmış halkaya olan dos arsanın büyüklüğü gibi. Yani düşünün. Onun üstünde neyimiz var arkadaşlar? Bizi yaratan Rabbimiz var. Bize Öyle haber verdiği için biz ne yapmaktayız? Öyle iman etmekteyiz. Zaten Rabbimizin bizim içerimize işlemiş olduğu fıtrat da bunu ne yapıyor? Hı. Tehsediyor. Biz size geçen derslere söylemiştik. Bunu çocuklarınız üzerinde ne yapın? edin. Medvefeye, okula, Kur'an kursuna çıkmamış Kapıdan dışarı sokağa dahil oynamaya çıkartmadınız. Çocuğunuzu konu, oturtun önünüze ve ona sorun. Rabbin nerede diye. Ne diyecek? Kim öğretti ona bunu? Rabbi. Doğuştan <gülüyor> ne yaptı onu? Ama bugün kocam kocam olmadılar, sakal olmadılar, kocalar. Ne yapmaklar? Hayır kardeşim yanlış. Öyle şey mi olur diyerek. Bu doğru acideyi fatih etmeye, bozmaya çalışmaklar. Şimdi dedik ya. İsim sıfatlara iman etmekten bir tanesi de bu. Allah'ın ağaçını zevettir, istihar ve yükselmesine ne yapmak? iman etmek. Bu inandı şakim sahipti. Peygamber aleyhisselatı sahipti. Bu inandı şakim sahipti. Onun sahabeleri hepsi bu şekilde mi? Bu inandı şakim sahipti. İmam Ebu Hanim'e sahipti. İmam Şafi'ye sahipti. İktaplarında bunu ne yaptılar? Apatürk bir şekilde belirttiler, ifade ettiler. Sonra kalkıp bize ne yapamayız? Rabbimizin hem her yerde hem de mekandan münezzehtir diyerek...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 e bizleri kontrol eden, kimsenin kontrolünden çıkamayacağı bir ilah, bir Rab. Eğer Rabbin yaratıcını böyle tanıdıktan sonra hiç dua ederken arazi sokmayacak, yasak edebilir misin? Gerek duyar mısın? Düşünür hiç? Bu kadar büyük. Büyüklüğü anlayamayacaksın. Aklınla bilemeyeceğin bir yaratıcın var. Bütün bunlara kadir olmuş. Bütün bunları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 bir istekte bulunursan, neyi gösteriyor? Sen Rabbinin içimize sıfatlarınla ne yapmamanın tam anlamıyla tanıyamadın. Beş vakit namazını kılmıyorsan, sen Rabbine ne yapamadın? Tanıyamadın. <gülüyor> Haramları bırakamıyorsan, bırakma yönünde bir çaba sarf edemiyorsan, sen Rabbine tanıyamadın. Sabah ezan okunuyor. Eta anda kalkmıyorsun, camiye gitmiyorsun, Sen Rabbinin o azametini, büyüklüğünü, yüceliğini ne yapamadın? Kavrayamadın, oturacaksın. Bir tefekkür edeceksin, her şeyi bir odaya kapan, tefekküre dal. Rabbim bu nokta kadar olan dünyaya beni göndermiş. Bu dünya çok küçük bir yer. Burada biz kulu olarak benden istediği bazı şeyler var. Bunları yapmak zorundayım. Diyerek, söyleyene ne yap kendiler? Tabiri caizseyle format at. Yenile kendini. Yani sadece biz burada bu akideyi öğrenirken pratik olarak, teorik olarak öğrenilmişsin diye bir şey değil. Hayatımızdaki tecelli edeceği noktalar ne? bu öğrendiğimiz, Rabbimiz'in tanıdığımız vatıflarıyla Rabbimiz'in olan ibadet sevgimizi artmıyorsa, sabah namazına kalkıp gilemiyorsak, Kur'an ezberleyemiyorsak, ilmi olan meramız artmıyorsa, öğrenmenle öğrenmemesi arasındaki bir fark olmayacak. Çünkü bu seni ne yapacak? Amele itecek. Herkes kendine çekirdeği verecek, halamlardan uzak duracak. Çünkü yaprakların dökülmesi, bir yaprak olsa onun izni olmadan dökül, düşmeyen bir inah var. Böyle bir kontrol kontrolü içindeyiz bu ilahın. O halde arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Kendimize çekirdeği vermek zorundayız. İşte Rabbimizin bu kısa görüşten sonra Rabbimizin geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sıfatlarından bir tanesi neydi? Selam. Kelam. Selam. Ne demek kelam? Kontrolü. Konuşma. Tabi bu dersin başındaki o vermiş olduğumuz mukaddime o altyapı çok önemliydi. Diyor ki biz Rabbimizin hakkında, Rabbimizin kendisi için vasfettiği, ispat ettiği sıfatlar hakkında, bizim konumumuz değildi. Bütün isim ve sıfatlarını kabul ediyoruz. Bir, tahrif etmiyoruz, tahrif, değiştirmiyoruz yani. İki, tatil, iptal etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Üç, tekyif, nasıl? Bazıları dinlediği zaman bizi, Rabbimiz konuşuyor, ne dediği zaman, ya Rabbimiz arşını öyle istiva ettiğini Nasıl istiva etti? Ya onu anlamayız. Biz ona nasıl numunelik yapmıyoruz? Koymuyoruz. Çünkü Allah bize onu ne yapmamış? bildirmemiş. Nasıl istiva etti arşın üzerine? Şimdi istiva deyince acaba her bir çıkış gelir. Adamın devesle binişi el, evin çatısının terasının üstüne çıkış. Abi Rabbimizin arşını nasıl Rabbi üstüne nasıl istiva ettiğini biliyor muyuz? Hı -hı. Bilmiyoruz. Rabbimiz nasıl duyar? Bilmiyoruz nasıl görür? Hı -hı. Bilmiyoruz nasıl konuşur?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 Taş kağıdından bir rüzgar göndermesinden emin misiniz Apatik bir, bir ayet olurken bizler neye cezaret edemeyiz arkadaşlar? Rabbimiz her yerde mekandan münezzehtir demeye cezaret edemeyiz. Çünkü bu aslında yok olan bir şeyin tarifi yani. Her yerde mekandan münezzeh hiçbir yerde. Yani. İşte Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi de geçen hafta olduk. Kelam sıfatı. Ehl-i Sünnet'te iman ediyoruz bu kelam sıfatına. Allah'ın evet, kelâhına harf. Allah-ı Keram sıfatı zatidir, evet. sıfattır. İlmi konuşalım, zatî. Ne demek zatî sıfat? Zatıyla kaim olan, zatından hiçbir Aynen. zaman ayrı düşünülemeyen sıfatları. Başka mesela zat sıfatlara örnek ne verebiliriz? Hayır. Biri olması, başka? Biri Görmesi. Görmesi. Yani. İki elinin olması. Aynı düşün, ışıkması. Bunların hepsi zatıyla muttasaf olan, zatından ayrıl düşünülemeyen sıfatlar. Bunlar zat sıfatlarıymış. Bir de, kelam sıfatının hangi bir yönü var? Bilim yönü var. Rabbimizin gilediği zaman Konuşma. konuşması. Mesela gelecek hadis, şimdi kitabımızın inşallah bugün son bölümünü bitiriyoruz. Şu manada son bölümü. Bu ellis, Allah var yazar. Kitabın ilk başında ne yaptı? Ayetim. Ayetleri, Kur'an-ı geçen delilleri sıraladır bize. Şimdi önümüzü haftadan itibaren konu edilen sıfatlara Sünnetten deliller getirecek. Buhari'den, Müslim'den, diğer hadis, ehli sünnet, hadis çaplarından ne yapacak? Deliller getirecek. Mesela orada gelecek delil. Güzel Rabbimiz gecenin son üstte birinde ne var? Yeryüzünün semasına iner. Burada neyin delili var arkadaşlar? Rabbimizin altının üzerinde olması ve immeti. Nasıl iner diye sorsak size ne versinlik? Bilemeyiz. bilemeyiz. Nasıllığını bilemeyiz. Çünkü bize ne yapmadı nasıllığını? Yani var mı böyle nasıllığını bilemediğimiz şeyler hayatımızda? Var, çok Mesela ruh. Ruh Sen Seninle beraber giden ruh. Ne görüyorsun? Ne biliyorsun? Hakkında ne? Hiçbir şey bilmiyorsun. Peygamber dahi hakkında onun. Hı -hı. Ne diyor? Sana ruhtan sorarlar. Sen de ki o, o Allah'ın bir emridir. Bitti. Bu kadar cevap var. Allah'ın bir işi. Allah'ın bir, bir buyruğu. Bu kadar. Bundan fazlası bana, Ya yani Yahudiler hatta gelip bunu soruyor bilerek ve kasten peygambere sebep yok eğer cevap vermezse, ya bilmiyorum derse bilin ki o peygamber yani şey diyor, kafadan konuşmuyor. Eğer başladı anlatmaya başladı bir şeyler bilin ki yalan söyledi. Çünkü bilin bilinmez. E sen kendi okunu nasıl olduğunu bilmek için, Rabbinin sıfatlarının nasıl olduğunu bilmeye kalkarsan ne olur? Yanlış olur hata çıkmış olursun, bilmek çıkmış olur. Rabbimiz gecenin son üçte birinde yer düzen semasına iner. Neler? Bak der diyor. Peygamberimiz şöyle der. Şöyle seslenir. İsteyen yok mu? Derim. Ne yaptı Rabbimiz gecenin üçte birinde indiği o zaman diliminde konuşmaya başladı. Bu, bu konuşma konuşma sıfatını ileriyoruz biz. <gülüyor> Fiili sıfat. Ama ezelden zatı bu sıfata sahip muttasıf. Bu sıfatta, bu sıfat zatı sıfatı yükleler. Ondan dolayı da bir taraftan zatiy olarak kabul ettiğimiz, ussatsı diğer taraftan da fiili ussat. Ne yaptı geçen müsvedde? Ne yerinde? O vakitte neydi? Eline açıp dua eden yok mu? İsteyen yok mu? Vereyim. Af diyen yok mu onu? Kapireyim. İşte o vakitte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet, evet, evet. Yatıyoruz. Yatıyoruz. Yataklarımız arasında korluyoruz, değil mi? Birine de geçen konuştuk. Kadir ve kardeşimizi örnek vermiş. Allah bana Kur'an okuyanlara özel bir mükafat mı verecek öbür tarafta cennette?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 Dünyadaki verdiğin değere göre olacaksın. Şimdi sen inna hatayla felaknaz ve diğerleri olanlar Mammut sure dediğimiz on tane sureyle namazlarını kılmaya devam edersen ve onları yanlış umlus okumaya devam edersen amme cüzülü dahi ezberlemezsen, Rabbinin kelamına bu kadar önem vermezsen öbür tarafta ne kadar irtifa edeceksin bakacaksın ki öbür taraftan ağzızlar şuralar gibi yükseliyorlar sen bu tarafta dağfurullah boyu öğrenmelisin tembellikten, gevşeklikten yani insanın bu acıda okuduktan sonra ne yapmamız lazım? Bir tanesini boşa geçirmemesi lazım. Bir tanesini. Bu bir yarış. Allah Teala diyor, "Vasariyü ilan baksen etüm mena bikum." Rabbinizle olan bir mahsereye yarışın koşun. sorsak en son ne zaman Kur'an okudun diye sormuyor çünkü Türk halkından böyle bir soru. Cevabını ama biliyorsun. Hep dinliyorlar. Ne zaman Kur'an okudun en son Okumayın biliyorsa diyor ki Allah yetişen oldu. Değil mi? Eee yarın bugün cuma günü girdik yarının sünnetlerinden bir tanesi. Sabahtan itibaren nedir? Keh, Keh, Suresi. Keh suresini okumak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam, kim Cuma günü Keh Suresi okursa iki cuma arasında ona bir nur veririz. Bir ışık, bir parıntı veririz. Evet. Onun için yarın inşallah herkes ne Allah'ın Rabbinin, izleyen bu kelam sıfatını ne yapsın? Okusun. Tabii Türkçe okumayacağız. Şimdi hemen bazıları diyebiliriz. Ben herkesi, okumayı bilmiyorum. Türkçe okuyayım, Türkçe hata olur yani. Türkçe olan, Türkçe olan bir kıllığımızdan bir Kürtçe de olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> Arap <'ın> ne olacak bu yani? Evet, Rabbimiz'in selam sıfatından sonra arkadaşlar, Rabbimiz'in ahirette görülme sıfatını ne yapacağız? Alıyoruz. Rabbimiz arkadaşlar, öbür dünyada yani, öncelikle kıyamet meydanında görülecek. Daha sonra arkadaşlar nerede görecek, Cennette görecek. Hangi gün görülecek cennette? Cuma günü. <gülüyor> cuma günü. Ve cennet ehline verilecek, cennet halkına verilecek nimetlerin en üstünü ne, ne arkadaşlar? Cemalim. Allah Teala'nın yüzünü görmek, yüzünü. Yani ona verilecek bütün nimetler bir kenara, Yüce Rabbimizin Cuma günü gelip kendini göstermesi bir yana, o daha ne olacak arkadaşlar? Üstürü olacak. Daha Faziletli olacak, daha mübarek olacak, daha güzel olacak. Rabbimiz kıyamet meydanında hesaba geldiğinde, mesela söylemiştik, dedik ki <gülüyor> Tabii size diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sizlerden her birisiyle Rabbimiz tercümansız. Aynen böyle diyor, tercümansız. Tercümansız baş başa kalacak, pek ne tek. Bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın, tabii ah olacaksın değil mi? Yani o çok ince bir hesap arkadaşlar, çok ince bir hesap. Şimdi telefon şeyi geliyor, ne diyor ona, dökümü. Orada dakikaları gösteriyor, bu kadar konuşursun. Bundan daha büyük bir şey. Her şey tık tık, tık geldi önüne. O güzel tarafı, müjdeli tarafı şu. Sen başına eğit, sustukça, kabul ettikçe, diye ki Allah'a, ben bunu daha dünyada ne yaptım? Örttüm, kapattım, gizledim. ne aramızda kaldı. Şimdi de burada ne yapıyordunca? Örtücek. Ama burada kim ödemeyecek arkadaşlar? Tevhidiyeti gerçekleştirdiler ama. La İlahe illallah manasını bilen bu dünyada yani, günde bırakın bin tane, bir milyon kere deyip de manasını söylemezse ona hiçbir faydası olmayacak bu kelimenin. Yani bunu bilmek zorundayız. Bu böyle acı da olsa böyle. Sağımızdaki, solumuzdaki, önümüzdeki, arkamızdaki insanlara, akraba eşyal olsa bunu öğreteceğiz. Peygamberin bu anlattığı şeyleri öğreteceğiz. İşte Rabbimiz şu an de söylediği şekliyle işte size naklettiği şekliyle İhâmesinde ya ne yapacak? Kendini gösterecek. kullanır. Hatta biraz sonra ayet gelecek, Yuhus suresinde Allah-u Teala diyor ki ihsan sahibi olanlara neyle ihsan sahibi? Tevzitte ihlas. Tevzitte karıştırmayan ihsanın iki ayağı var. iki önemli noktası var. Bir, ihlas boyutu. evet demek ihlas? Arkadaşlar ibadette, Allah a, Allah a, Allah a. ibadette Allah'ı yapmamak, arazi koymamak, ortak koşmamak. İbadette ne yapacağız? Allah'ı. İkinci aya, ikincim bölümüne arkadaşlar, bidatlerden katılmak. Zaten bunları yaparsanız Allah'ı görür gibi ibadet ediyorsun ki bundan edersin. Bu iki bu önemli yoktu arkadaşlar, yani, çok önemli. Bir kul, bir mümin dünyada sakınması gereken en büyük iki tehlike. Birincisi şey ikincisi bir dakika. Bir, dakika. bir dakika. Peygamber Aleyhisselam'ın her zaman okuduğu, bizim de bu derslere de başlarken onun sünnetine iktiza eden okuduğumuz Futtah'ı hadese zaten Aleyhisselam bu iki noktaya değinmiş. İflak yani ışıktan kaçmak her yönüyle ve bilmek ki kaçmak. Diyor ki Yunus sure 26'da lilleli <gülüyor> ahsenu İşte ihsan sahibi olan insanlara, dünyada muhsin, iyi olan insanlara iyilikten kastını anlarız. Işıktan ne bir dakika. Yani yoksa namaz kılma, idratlarından içinde ol veya namaz kıl, Allah ortak koy, idratlarından iç içe yaşa ama iyi insan ol. Yani iyi insan aramanı ver, kullansın, konuşur onları elini aç. bu iyilik değildir aslında. Diyor ki, iyilik sahibi olan insanlara ne vardır? el Husna. Öbür tarafta ne var? İyilik var, iyi muamele var, cennet var. Ve ne var ayette? Ve ziyade. Ne demek? Türkçede ziyade ne demek? Fazla. Nedir arkadaşlar bu ziyade? Allah'ın Allah Allah'a bakmak, Allah'ın yüzünü görmek. Bunu nereden söylüyoruz? Kendi yaptığımız teşhidin değil kesinlikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim en güzel çekmeyi nasıl teşhid edilir arkadaşlar? Kur'an'da. Sonra Peygamber Peygamber'in hadisiyle. İmam-ı Muslim'in rüayet ettiği bir hadise, diyor ki, اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ cennete. Cennet ehli cennete girdiğinde Hesap görüldü, hesap dürüldü, Sırattan geçildi, cennete geldiler Girdiler تعالى, Allah Teala der ki Sizlere vermek isted Benden istediğiniz, attırmamı istediğiniz Bir şey var mı? Cennete girdiniz, her şey var İstediğiniz her şey taktiğe geliyor Huriler var, her şey var Daha fazla bir şey ister misiniz? Kullanıyor ki Bakın Peygamber Aleyhisselatı'nı nasıl anlatıyor, diyorlar ki ''Feyekûlûne'' derler ''Elem tu bayyip hucûhâna'' Yüzlerimizi beyazlatmadın mı, parlatmadın mı, yüzlerimizi ak yapmadın mı yani bu yeter. Yüzlerimiz parıl parıl, parlıyor, yanıyor. Işıl ışıl parlıyor. E bunu yaptın. ''Elem tu khillel Bizden E bizi cennetine soktun. ''Vetun cinâ minel nâf'' ne yaptın bizi? Çıkardın. Yani, tamam işte yani yeter. Her şeyi aldık. Alhamdül azim var. Fale. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, fayar faul hicab. Allah ta'ala neyi kaldırıyor? Erdini, perde. Örtüyü, ferdeyi. Ne Hangi örtü var arkadaşlar? Yüzüyle paraları. Yüzüyle mahlukatın arasında olan evet. perde. Ne diyor aleyhisselatü vesselam bu hadiste ile Allah'ın hicabı, örtüsü nedir? Hicabuhu en nur. Onun örtüsü Hı.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 Diyor ki, faynırlarına meclis Allah. Allah'ın yüzüne bakarlar. Fena değil. Fama ögto şey an, ahlb'e ilehim, minazat ilah, Rabbim. Rabbine minazat Rabbine bakmaktan daha tatlı, daha güzel bir şey de onlara gelmemiştir. Yani onun gibi tatlı başka bir şey hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, onun için duada dahi Yüce Rabbimizin yüzünü isteyerek dua ediyoruz. Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamın böyle dua diyor ya, yüzünü isteyerek. -kerim. ...senin vecihin me hürmetini istiyorum senden diye. Çünkü o, o vecih, o yüz öyle bir yüz ki, Allah-u Teala'nın yüzü, hicabı, örtüsü, nur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daim miraca çıktığında soruluyor. Rabbini gördün mü ne diyor? Perde Perde diyor. Nurun, nurun, o bir nur, yani sarımsız, perde var Ennâ erâhû. Nasıl olur da görebilirim ki? Çünkü takat yetmiyor. Beşer, donanım olarak. Onu görmeye kadir değil. Görmeye gücü yetiyor. Ama ahirette inşallah cennete girdiği zaman kullar ki Rabbim inşallah hepimizi onlarda meyler. allah Teala gelecek diyecek ki istediğin istediğim vermeyi, size vermeyi, vermeyi istip benden istediğiniz bir şey var mı? Ve ne ne yapacağız? Hicabını kaldırarak göstereceğiz. Şimdi ilk ayete gelelim. Kıyamet suresi 22-23'te diyor ki Allah'u Teala. Yevme o gün yüzler vardır ki kıyamet süresinde nadira, parlar, güzeldir, parlak yüzler. Dünyada da öyle. Kim yüzler var parlak, Allah secdeye giden Rabbini tanıyan. Kim yüzler var ki? Nursuz. Namaz kılan, tevhid-i kılan yüzünü, gel Avrupalı, sarı bir mavi yolu alamayanın yanına koy, Afrikalı daha Tanrı'nın yanına Niye? Çünkü imanın vermiş olduğu ne var? Tanrı'nın Allah sana diyor ki, vücudun yanına izin nazıra ilâ rabbihe nazıra. Onlar Rab'le ve nazarlar o yüzler. Bakanlar, nazar edenler. Şimdi arkadaşlar, nazara, kelimesi, alakçalar, nazara, Türkçe'ye de geçmiş, nazar etmek. demek nazar etmek? Bir şeye bakmak. Arapçada nazara kelimesi yalın yani tek Arap semeraller daha yanar bunu. Yalın kullanıldığı zaman yani kendisinden sonra ile, kendisinden sonra fiil, si, si. fiil başka bir şey gelmediği zaman hangi manada gelebiliyor? Alak. Nazara mesela beklemek. Beklemek. beklemek manasına gelebilir. Mesela diyor ki hani alısı hel yuruna illa en yatese illa en yatesemullah fi zullalin min el onlar rabblerinin bulutlarla birlikte gelmesinden bahsedim yapmazlar beklemezler yani nazara yazu nazaretle Arapçalar yalın halde kullanıldığı zaman yalın halde kendinde o harfi der edat kullanılmadığı zaman hangi manada gelebiliyor beklemek manasına da gelebiliyor ama bu ayette ne var hucehu huye el nazira ila rabbiha nazira ne var burada? İlai Rabbiha, Rabbi ne? Ne var? Nazara gel. Şu alttan üstüne kapatalım. uyumaya başladık. Yoksa kesedi çağırır. Bunu ya melekler, çünkü yağını gün Allah'ın kıyamette, ahirette görülmesini imkan eden bir adamdan karşı karşıya gelebilirsiniz. Memlekette çok böyle kafasına böyle konuluyor. Sen der ki kardeşim, Nazara Arapça'da da. Beklerek manaslı ayırdık. Sen bu ayeti niye şöyle tercüme ediyorsun? Bugün yüzler vardır ki parlaktır, yani cennette ve Rabblerini beklerler. Şey, ee, Rabblerini beklerler. Burada bakmak diyecekler, şey edecekler arkadaşlar. Onlar Rabblerine bakarlar çünkü Arapçada mazara kelimesi ilayla kullanıldığı zaman hangi manaya geliyor? Bakmak manasına geliyor. Yamun halde, tekil halde kullanılsaydı ne olurdu? Sen ne olur? Olamaz. Bugün arabaları izlediğimizde, bekle derken tekrar in tazir, in tazir. Ne demek in bekle. bekle. Kökü ne bunun? Nazara. Oradan türemiş. Tamam? Şu gece inşallah ne yapacağız? Bu şekilde cevap vereceğiz. Diyor ki, derdiler hadisi. Alela iki <Sessizlik> <Sessizlik> yanzurun Onlar koltuklar, kanepler üzerinde ne varlar? <Sessizlik> Yan Beklerler mi, bakarlar mı? Beklerler mi, bakarlar mı? Sizlerin iki kurala göre, kaydede göre Partiler gelmedi. Değil mi? Nerede? Kala. Ala ila ala şusum. Ala, ala ala şusum. Kalefelerin üzerinde onlar. Nereye bakıyorlar? Nereye bakıyor bunlar? Yani zorun nereye? Bakıyorlar, bekliyorlar mı? Evet. Bakıyorlar, hayır. Bekliyor. Bakıyorum. Peki bekliyorlar desek, mağara doğru olur mu? Olur. Olmaz, Zennet'te... Nereyi? Cennette Beleme, um, bekleme yok. Hemen, hemen, İstemin derse hemen anından olacak. Gelecek. Burada ne var arkadaşlar? Arapçada has söylen neyiz? Konuşulmayıp var olduğu kabul edilen neler var? Hmm. Kelime var. Burdakine yanzulune ilâ rabbiyin. Yani onlar koltuklar üzerinde otururlar Rablerine bakarlar maalesef. bu da beklemek olsaydı bu diğer ayetlere taç, hadislere taçacak. Çünkü onlar bir şey akıllarından geçer geçmez anından olacak? Gelecek. Bekleme yok. Tamam? Bu cevabı da, soracağım, kamera soracağım. Ne sen sorumlusun, sana zimmetliyorum <gülüyor> <Zaman mefim gülüyor> Tamer'e. Yani şey. şey. O Cuma şey. zaman bekleniyor. Tamam. Ya Rab'le Korkut'a yersen bu cihaz bir O zaman bekleniyor. O zaman bekleniyor. O zaman bekleniyor. ihsan sahibi olanlar. Frik dersin başında. İhsan, yani ne ihsan? Allah'ın hak koyduğunda. Çıkkosmadan, uzak dolarak, Allah'ı cihaz etmen. İbadet etmen billedil Ahsenul husna ihsan sahibi olanlar bu insanlara husna var husna ne demek hüsna Hüseyin, Hasan bunlar iyi güzel demek güzellik var ne o cennet yani bir de ne var onun üstünde ne ziyade ne ziyade bir de fazlası var nedir o fazlası memlecek olan fazlası olacak Allah'ın ve vecihini nurunu hizabını örtüsünü kaldırıp cennettekinden yüzüne bakması nedir bu adamda ziyade. ziyadedir bu testleri kim yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ki naklettiğimiz hadiste diyor ya Aleyhisselatü Vesselam eh, ehli cennete girdiğinde dediği zaman benden daha başka bir şey istiyor musunuz? Arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Bu hadisten sonra onları açıklayınca Allah Teala yüzünü açar hemen peşinden hemen peşinden Aleyhisselatü Aleyhi Vesselam bu ayet okuyor. Lillezi ve ahzenol husna ve ziyade İşte buradaki ziyadenin manası ne? Allah'ın veçliliği ne yapması? Cennettekilere göstermesi. tam Bu ayetin tefsirini tüm yapıyoruz? Hı. Peygamber Aleyhi Çünkü ziyade normalde Arapçalarda tüm seyredemek fazlalık. Fazla. Fazla. Zaten onlara fazla fazla vermedik cennetten. Hüsna. Kelimenin ilk, ma ilk gelen kelime husna oradaki ayetteki onu ifade ediyor. Cennetteki bütün nimetler. Riyadesi ne olur? Allah'ın ziline bakın. Hı. لَهُمَّا يَشَعُونَ ف۪يهَا Kaf Suresi 35 Orada, cennette, kullara ne vardır? Diledikleri her şey vardır. Ve ne var diyor ayette hemen? وَلَدَيْنَا Bizim katımızda bile ne var? Mezid. Ziyade. Ne yani o ziyade? yaptı peygamberden. Artık, e artık onu kalkıp sözlükteki ziyade artma var. Ne yok? Allah'ın yüzüne... Bakın. Diğer şey şöyle sarf edilmiyor. Ve bu babu fi istadillah kezir. Bu konuda gelen sıfatlarla ilgili gelen ayetler Allah'ın kitabında ne diyor? Kefir. Çok. Çok. Çok. Kim tedebbür el kim Kur'an'a bakarsa? Tedebbür ederse, ne tedebbür ederseniz incelersiniz. Tedebbür ederek, girerek okursanız. Ya, şimdi burada sorun diyor ki ya, yani bizim sorunumuz ne? Nasıl düşünerek okumayı? Normal okumuyoruz. Kur'an okumuyoruz yani. Normal okumuyoruz. Ondan dolayı Kur'an'ı anlamak konusunda neyiz? Eksiyiz, nakiziz. Şeyhülislam Hulusi'nin demir diyor ki, من <gülüyor> تجمدرال Kim Kur'an'ı iyice düşünürse, طالباً لِلْهُدَ <gülüyor> hidayet arzulayarak, <gülüyor> hidayet isteyerek, doğru yolu umarak, Şeyh Hulusi'nin başka yerlerde, Diğer kitaplarında, diyor ki, şunu diyor, yani, söylüyor, garanti ediyor demeyelim de, kim diyor Kur'an-ı Kerim'i eline alır, kalbiyle ve kendi kulağını, beyini vererek baş başa kalır, onu okursa, her yani gün iki sayfa, üç sayfa. Yani biz, biz Türk olarak ne yapacağız? Hem Arapçası'na okuyacağız, hem de Türkçe'si ne anlatıyorlar Allah? Okuyup okumaya çalışırsa, Arapçısı anlamaya çalışırsa, böyle olan kişi adam, böyle olan kişi, Sonunda diyor hidayeti bulur, Allah ona doğruyu gösterir, sapıtmaz, her yönden. Tehid konusunda kalb, tüylerin diken diken olur. Yanında bir adamın yetiş Abdülkadir Geylani dediğini duyduğunda, değil mi? Yani bundan daha ağır laflar söylüyorlar. Bizim bildiğimiz var, buraya derslerimize gelen arkadaşlarımız var, 15 yıl, 20 yıl, şu yerde, şu yerde, bu yerde kalmış. Hocam diyor, ondan başlayıp türbeleri gezerek ne yapıyorduk diyor, Tavaf ediyoruz. İnsanın kalbini var arkadaşlar. Bunu, bu lafı duyunca tarsılması lazım. Tüyleri diken diken olması lazım. Ne demek diyor ya? Tavaf. Türbenin eşiğine teyze etmek, kafayı koymak. Yani bunlar arkadaşlar ne var ki bunda? Niyetimiz ne? Diye içinden çıkabilecek şeyler değil. Ama ne gerekiyor? Kur'an'ı fedebbur etmek düşürmek gerekiyor. Allah-u Teala Kur'an'ı tedebbür etmekle ilgili birçok ayet indirmiş. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik. Niye? Anlayasınız diye. Diyor ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِكْرًا Biz daha bu Kur'an'ı indirdik. Niye? لِتُبَجِّنَ لِنَّاكِ مَا نُزْذِهَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen hükümleri, indirilen şeyleri onlara anlatman, açıklamman için sana Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an böyle mukabelelerde ölülerin arkasından okunan bir kitap Alacağın evi alacağın. Hatmin olacak. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir hatim edeceksin. Rabbinin Kur'an'ını anlamaya çalışacaksın. Peygamberin yaptığı tefsirle, ashabın yaptığı tefsirle, ilim ehlinin yaptığı tefsirle. Ha şöyleyse, şey, çoluğunla çocuk bunları toplayacaksın. Ama sen kaldık. Birden sekizden sonra eve girdikten sonra televizyonun kumandasını eline alıp, gece yatan on kadar, 4 saat, 5 saat, televizyonla oturup kalkıyorsan, yani sen öbür tarafta ne Rabbinin yüzüne bakarsın, sen Rabbinizana bu nimetleri haber verir. Çünkü bunu hak etmenin neyi var arkadaşlar? Bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi önce tevizini yapmak, Allah Allah. gerçekleştirmek, tevizi anlamak ve onu hayata pratiğe geçirmek. getirmek. <gülüyor> Doğaya Allah Teala Başka, fala yeterdirun <gülüyor> al-Kur'an. Mala qulubim ak, rala qulubim akfal, akfaluha. Onlar Kur'anı düşünmezler mi? İze? Düşünmezler Yoksa onların kalplerinde ne var mı? Mühür mü var, kilit mi var? Yani Kur'an'ı düşünür. Tededdü edemeyen adam hakkında Allah da ne diyor? Yoksa yani bunu yapmayan çiğinin kalbinde ne var? Yoksa onun kalbinde mühür mü var? Yani, Kur'an okuyup düşünememeyin engelli ne? Kalbin? Öyle oldu. Yani i̇nsan düşünür. Niye Kur'an'a yönelemiyorum? Niye okuma konusunda gevşeyim? Ya Bugün birçok insan tanıyorum ben. Adam 40 yaşına İşimden olmuş kasap ol olmaya çalışıyor. Bir sene içinde kasap oluyorum. Bir sene içinde usta kasap oluyorum değil mi? Yani 40 yaşında sonra da tanıyorum yani böyle olayı falan. İşte bakıyorsun 40 yaşından sonra tekstile gülüyor bir şeyler öğreneceğim. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince kaç yaşındasın diyorsun? 50 yaşındayım. Kaç seneden beri Kur'an biliyorsun? 30 seneden beri. Oku Fatiha'yı yok. Yani ezberebiliyor ama kab ya, kabul olmaya bir şekilde ezberebiliyor. Yanlış ezberlemiş, düzeltmemiş. Bundan neden kaynaklanıyor? Kalpte ne var? Mühür mi var yani? Bunun açıklaması bu. Allah kalbi mühürlemiş ki Kur'an'a doğru bir heyecan yok yani. Yönen yok. Kalbim mühürü kalktığı zaman insan zaten kendini oluştirecek. O mühürü kalktığı zaman okuyacak. 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa bırakmak istemeyecek. O yüzden inşallah Rabbim kalplerimizdeki mühürü ne yapsın varsa eğer bu manada tedeple etmemize engel olan bir mühür varsa, onu okumaya engel olan bir mühür varsa onu inşallah açsın bu anlamayız nasip etsin. Şeyh tam diyor ki: Kur'an'a onu tedebbür edersiniz, düşünürse Ona olun tebeyyana tariq al ha Tariqul hak. Hak yol, O kişi Kur'an'ı düşünen okuyan kişi hak yol, ne olur. Açılır, apaçık bir şekilde önünde belirir. Bu yüzden inşallah e, bu defa sonra Kur'an'a olan hevesimiz daha da artmalı. İnşallah okumayı bilmeyenler okumayı öğrenmeli. İnşallah biz burada Kur'an'a vererek bir ders yapacağız haptada bir gün. Programlarımızın herkes burada ne yapacak? Namaz surelerinden başlayarak, ezberleyerek hem bize bunu dinletecek, öyle haftada bir günde ders yapmayı istiyoruz. Tabii gelmek isteyenler, hanımlarımdan bir anlar, geleceğine anlar <gülüyor> sana. Yani belli bir süre bunu İnşallah yaparız. Gelecek ediyoruz bu kadar. Allah'a emanet ve hamdik. Estağfirullah ve Allah'a emanet sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyk ala abdiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. E, bu Allah'ın sallallahu aleyhi yüzünü görenlerden, evet. e, bu cehennemden, e, cehennemden çıkıp da cennete gelenlerden... Allah sana onları yani kendi dilemesiyle gösterdi, gösterecek Tabi yani cennete gir, cuman bu arkeselerse cehennemden dönen evet. nerede? Herkesin, bütün müminlerin. Hatta arafer meydanında bazı yerlerde cisafirler zahir olabilir. Görüncek. Ama katlerinin görmesi lazım olacak. Azap olacak onların. Çünkü evet. ne diyor alana? Herkesin tek tek konusu Yok istemiyorum. Ne şimdi? ne şimdi? Ne şimdi? Doğum günün tadı olacak. Ne varsa biraz el alacak. Duayat Bir <gülüyor> dua mı, dua, değil, dua hocam. O vakit mi yani? O vakit yani. değil. Yani. Ben oturuyorsun. İyiyim. Sen benim adamım. Tabii tabii. Bu kastıklarımı sorması Allah'a oh, Yapınız. Namaz kılmak Zikirler hep zaman dilenir. Tamamdır. Sen sağ olasın inşallah. Tamam. İyisin. emanet. İyi sevindim mi da söyley dinler hacı yeni geldi arsan. Maşallah. Uzun şey. adına gitsin. Kaderi kain olsun. Kadir kardeşimiz de kain olsun.